aynı saatte buluşmak modyla hoşulları sevginecek bu saat 10 <gülüyor> veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesinin teröre karşı yürütülen mücadele olacağı belirtiliyor. Buna göre Güneydoğu'da sürtürülen operasyonlar ve operasyonların sonuçları masaya yatırılacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında takvim değişikliğine de gidildi. Ağustos ayında hem Milli Güvenlik Kurulu hem de Yüksek Askeri Şura toplantılarının yapılması nedeniyle kurulun bu yılki ilk toplantısı Ocak ayına alındı. Çalışan annelerden muhtarlara, polislerden emeklilere kadar geniş kesimleri ilgilendiren torba tasarımının ilk bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre muhtarların net 940 lira olan ödenekleri 1300 liraya yükseltilecek. Gübre ve yemde KDV sıfırlanacak. Tevizli askerliği 1000 avroya düşüren kanun yürürlüğe girdi. Askerlik kanunuyla birlikte bazı kanunlarda yapılan değişiklikler resmî gazetede yayınlandı. Buna göre nüfus hizmetleri kanununda yer alan nüfus cüzdanı ibareleri kimlik şartı şeklinde değiştirilecek ve ailek tükerinde yer alacak bilgilere de biyometrik veri ilave edilecek. Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı başvuru ve atama duyurusuna ilişkin branş dağılımını açıkladı. Açıklamaya göre en çok atama yapılacak branş 3292 kişiyle sınıf öğretmenliği oldu. Ahşecilere kumpas davası kapsamında sihir cezaevinde tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Fethullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin ana soruşturma kapsamında da tutuklandı. Ankara Nöbetçi Suh Ceza Hakimi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden Karaca'yı sorguladı. Hakim sorgu sonucunda Karaca'nın anayasayı ihlal ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçları ...tutuklanmasına karar verdi. Olumsuz hava şartlarının egemen olduğu yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında... ...6 kişi hayatını kaybetti. Irak güvenlik güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DAİŞ'le mücadelesi sürüyor. Son operasyonlarda 68 militan öldürüldü. Irak Savunma Bakanlığı Enbar'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyonlarda 48 militanın öldürüldüğünü 7 DAİŞ meclisinin bombalandığını bildirdi. Yemen'de Husilerle halk direnişi güçleri arasında süren çatışmalarda siviller ölmeye devam ediyor. Çatışmalarda ikisi sivil 6 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Halk direnişi güçlerinin Husilere yönelik düzenlediği saldırılarda da 4 Husi militanı öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu ünlü oyuncu Abe Vigoda 94 yaşında hayatını kaybetti. Vigoda baba filmindeki Sal Tesio rolüyle hafızalara kazınmıştı. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının son haftasında dün 4 maç oynandı. Buna göre Galatasaray Kastamonu Spor 1966'yı 4-1, Adanaspor Nazilli Belediyespor'u 2-1, Torku Konya Spor Etimesgut Belediyespor'u 2-1, Kayserispor'da İnegöl Spor'u 2-0 yendi. Ve hava durumu. Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Sakarya, Düzce, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Ordu ve Giresun'da Kocaeli'nin doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı. Diğer kesimlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Doğu kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara sıfırın altında 2, İstanbul 8, İzmir ve Aydın 10, Bursa ve Yalova 7, Antalya 13, Adana 11, Kahramanmaraş ve Bolu 2, Sivas sıfırın altında 7, Sinop 8, Balburt sıfırın altında 10, Trabzon ve Samsun 6, Erzurum sıfırın altında 10, Elazığ sıfırın altında 3, Muş sıfırın altında 9, Diyarbakır ve Çorum 0, Gaziantep 2 derece olacak. Haberleri dinlediğiniz We'll be